Açık kitaptan Alıntılar Okuyan tilbe Saran Amaç Neyi hedefliyoruz? Özel değil, özgür. Tüm çıkar gruplarından bağımsız, ortak çabamızın ürünü. Gerek kuruluşu, gerek işleyişi, gerekse yayınları açısından demokratik. Görüntünün ardındaki görüntüyü yakalamayı hedefleyen. Hayatı bire bir ölçüde yansıtmaya özen gösteren. Aynı zamanda, demokratik sivil toplum örgütleri için bir iletişim merkezi işlevi gören, kültür ağırlıklı, sıra dışı ve özgün bir yayın formatına sahip, müzik, haber ve kişilik açısından benzersiz bir sese sahip, nefes nefese, uluslararası kültür aleminin ayrılmaz bir parçası olmayı hedefleyen, dünyanın en kaliteli ve heyecan verici mecralarından biri olmayı. Açık Radyo Haziran 1995. Açık kitaptan alıntılar. Okuyan Tilve Saran.